Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. İlmihalet lalegül tv.com.tr adresine gelen sorularımızı bugün de yine İsmail Ağa, Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendireceğiz ve cevaplar alacağız. Sizlerle de sorularınızı bu adresen bizlere ulaştırabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Çok şükür Rabbimiz Allah Rabbim iyilikler versin cümlemizden inşallah. İlk sorumuz hocam. Yaşadığım yerde Şafi köyünde kadının biri bebeğini kapı kapı dolaşıp dolaştırıp kadınlara emziriyor. Bu durumda süt kardeşliği oluşacağı ve çocuklarının o bebekle ileride evlenmemeleri gerektiğini söyleyince umursamadılar. Acaba Şafi'lerde böyle bir durum yok mu diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu te'ane aleyhi ve sellem ve ba'du. Kitaplarımızda nikah bölümünü anlatan başlarda Muharramat diye bir bab vardır. Muharramat, evlenilmesi haram olan kadınlar veyahut da kadın açısından evlenilmesi haram olan erkekler e, meselelerini içine alan bir babdır. Bu konu incelenirken, Muharramat bahsi incelenirken ana tema olarak üç başlıkta konu ele alınır. Birincisi karabetten kaynaklanan bir mahremiyet yani akrabalıktan kaynaklanan bir mahremiyet ki bu da genel hatlarıyla yine üç kısma da e, değerlendirilir. İşte kişinin alt ve üst soyu, hı hı. E, ikinci grup kişinin e, üst soyunu yani babasının bütün alt soyları hı hı. ki bu da kardeş, yeğen veya yeğenin çocukları gibi. Üçüncü merhalede de babadan başka üst soyunun birinci alt soyları. Bu da amca, teyze, hala e, gibi veya da babasının amcası, teyzesi, halası veya daha yukarısı dedesinin amcasının, teyzesinin halası. Ama bu birinci alt soydan ikinci merhaleye indiği zaman ki bunlar amca çocukları olur, teyze çocukları veya hala veya dayı çocukları olur evet. ki bunlar mahrem değildir. Bu birinci bölüm karabetten mahrem olanlar. İkincisi e, sıhriyetten mahremiyet. Bu da iki şekilde ele alınır. Bayan açısından bir de erkek açısından. Bayan açısından meseleye baktığımız zaman bir bayan bir erkekle nikahlandığı zaman, sahip bir nikahla nikahlandığında bu erkeğin üst ve alt soyu bu kadına mahrem olur. Hatta evlilikleri devam etmese bile, evlenseler ve hemen akabinde ayrılacak olsalar bile bu saatten sonra o çocuğun yani damadın üst soyu, babası, dedesi veya daha yukarıları bu kadının mahremidir veya alt soyu, çocuğu, torunları bu kadının mahremidir. Peki erkek açısından meseleye baktığımız zaman iki aşama vardır. Birincisi nikah iki aşaması, ikincisi ise cinsi birliktelik aşaması. Ee, söz gelimi bir erkek bir kadınla nikahlandığında nikahlanır nikahlanmaz kadının üst soyu adama mahrem olur. Evet. Hemen derhal ayrılacak olsalar bile kayınvalidesiyle evlenmeleri artık mümkün değildir. Evet. Ancak kadının alt soyu hemen mahrem olmaz. Kadının alt soyunun mahremiyeti cinsi birliktelikten sonradır. Yani bir erkek bir kadınla nikahlandı, evet. nikahlanmanın akabinde cinsel beraberlik yaşadıktan sonra artık bu kadının da alt soyu bu erkeğe haram olmuştur. Bu da dediğimiz gibi sıhriyetten kaynaklanan mahremiyettir. Mahremiyetin üçüncü boyutu ise sualimizle alakalı olan sütlüktür yani evet. radadır. Süt meselesi de şu şekildedir. Bir çocuk... Bir aileden süt emdiğinde yani bir anneden süt emdiğinde o annenin üst ve alt soyları bu çocuğun mahremi olur. Sütün kendisinden gelen, sütün kendisinden kaynaklanan babanın da aynı şekilde üst ve alt soyu bu çocuğa mahrem olur. Hmm. Tabii sütün kendisinden kaynaklanması tabirini şunun için söyledim. Kaynaklarımızda diyor ki bir bayan eğer bir doğum yapmışsa ve doğumun akabinde de sütü geliyor ise... O çocuğun yani doğum yapmış olduğu çocuğun babası kimse o sütün sahibi de odur. Bir misal vermek gerekirse diyelim ki A şahsı bir bayanla evlense ve onunla birliktelikleri olduktan sonra onunla ayrılsa. Hı. Gerek ölüm ile ayrılsa gerek boşayarak evet. ayrılsa ve bu kadında gebe olsa. Malumunuz iddet beklemesi gerekir ve iddeti de çocuğunun doğuruncaya kadardır. Çocuğunu doğurana kadar bekledi ve çocuğunu doğurdu bu kadın nitteti bitti. Evet. Bu saatten sonra bir başka erkekle evlenecek olsa evet. evlendikten sonra bu kadın bir çocuğa süt verse bu çocuğun süt babası şu anda mevcut olan kocası değil eski kocasıdır. Eski kocası. Yani çocuğunu doğurmuş olduğu o çocuğun babası kimse odur evet. ee, ve süt baba niteliğine sahip olacağı için onun alt ve üst soyu bu çocuğa mahrem olacaktır. Hı. Şu anda mevcut olan adam peki mahrem midir? Adam mahremdir ama mahrem olması e, süt baba olduğundan dolayı değil süt annesinin kocası, kocası. olduğundan dolayıdır. Evet. Dolayısıyla onun alt ve üst soyuna bu mahremiye sirayet evet. etmeyecektir. Böyle bir farklılık vardır. Bunu ifade edebilme adına dedim ki evet. sütün kendisinden kaynaklanan baba da süt baba olur. Evet. Onun da alt ve üst soyları bu çocuğa mahrem olur. Ama sadece bu çocukla alakalıdır. Çocuğun akrabalarıyla bir bağlantılı bir birliktelik söz konusu değildir. Evet. Ee, peki bu sütlülük nasıl tahakkuk eder? Bu noktada bazı iştihadi meseleler vardır. Ki Hanefi fıkhında, Hanefi mezhebinde iki veya iki buçuk yaş ki bu konuda tartışmalıdır. Bu zaman zarfında bir çocuk anneden süt emecek olsa ve süt midesine bir şekilde ulaşmış ise bu azıcık dahi olsa sütlülük tahakkuk eder. Hı hı. Ancak Şafi mezhebinde bu noktada bir farklılık vardır. O bir kerelik ile sütün tahakkuk edeceğini söylememekte. Aksine beş mudga diye tabir edilen, yani çocuk annesinin veya o süt annenin memesini ağzına aldığında e, onu kendisi bırakana kadar emmeye devam etmesi bu bir emmek olarak bakılır. Hmm. Ve daha sonraki bir zamanda ikinci bir emmeyi yapacak ve kendi iradesiyle onu bırakacak bu iki emme. Bu şekilde üç emme söz konusu olmalıdır. Hatta yine şafi kaynaklarında çocuk oyundan dolayı işte sütü bırakıp yani emmeyi bırakıp tekrar emse hala bu bir emme devam ediyor. He. Veya bir göğüsten diğer bir göğse geçecek olsa bu hala bir emmedir. Mekan değişikliği olmaksızın yani, veya zaman geçmeksizdir. Yani örfü değil. olarak ikinci bir emme denmedikçe o hala bir emme olarak de Hı. devam eder. Dolayısıyla hani şafi mezhebinde bu konuda bir farklılık var mı diye kardeşimi evet, sormuş. Burada bu kadın eğer o çocuğunu farklı annelerden süt emzirirken işte bir kerelik emziriyor ondan sonra bir daha o kadını emzirmiyor ise bu zaten süt haline tahakkuk olmayacaktır olmayacak. şafi hmm. fıkhına göre. Ha, belki bunu biliyor veya bilmiyor. Tabi bu konu bize e, kapalı. Evet. Ama bu manada bakacak olursak şafi mezhebinde sütün tahakkuk edebilmesi için bunun beş kere tekrar etmesi şartı hmm. vardır. Ama Hanefi mezhebinde böyle bir şart yoktur. Öyle veya böyle bu iştihadi bir mesele olduğundan dolayı bir çocuğa süt anne temin ettiğimiz zaman bunun illa bir tespiti olması bir, bir şekilde yazılmalı veya evet. birilerine bu haber verilmeli. Çünkü ileriye dönük olarak bunların birbirlerini unutabilirler. Süt kardeşlerin evlilikleri söz konusu olabilir ileriye dönük. Böyle bir şey sonuç vermesin, böyle bir şey oluşmasın hmm. diye sütlülük konusunun muhafaza edilmesi de elzemdir, lazımdır. Bu konuda da gayret sarf etmemiz gerekir. Evet. Ama kardeşimizin sualinde Hanefi ile Şafi arasında bir fark var mıdır ki? Hı hı. O fark vardır ki onu da biraz önce naklettik. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da tasavvuf, tarikat İslam'da şart mıdır? Daha önce mürşidi olmayan cennete giremeyecek diye bir şey duymuştum. Ben mür mürşid olarak Rabbimi, Kur'an'ı ve sünneti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı seçsem cennete giremeyecek miyim? Bu doğru mudur? bir tarikata bağlanmak ve bir mürşid seçmek zorunda mıyım? Ya da benim mürşidim camideki hocam olamaz mı? Onu örnek alsam, yol gösterici olarak ona uysam bu konudaki düşünceleriniz, daha doğrusu İslam bu konuda ne diyor? Onu sormuşlar hocam. Dini İslam'ın üç ayağı vardır. Bunlar ilim, amel ve ihlastır. Bu üç ayaktan birinin noksan olması İslam masasının yıkılması demektir. Peki tasavvuf ve tarikat burada da hangi ayaktadır veya hangi aya teşkil etmektedir veya buranın neresindedir? Bununla alakalı tasavvufun piri olarak bilinen e, gerek zahiri alimlerin gerek batini alimlerin de kabul ettiği i̇mam Rabbani kudüs Sirruhu'nun ifadesi üzerindeki mektubatını bunu birçok yerde dillendiriyor. Et tarikatü vel hakikatü hadimetanil şeria buyuruyor. Yani tarikat ve hakikat şeriatın hizmetçisidir. Hı -hı. Asıl olan şeriatları, Şeriat, evet. Tarikat, tasavvuf, hakikat bunlar o şeriatı elde etmede bir araçtır. Amaç değildir. Hı -hı. Hatta e, herhalde Allahu Alem 40. mektup olsa gerek. 1. cildinin 40. mektubunda peki şeriatın hangi ayağının e, yardımcısıdır? Hangi ayağını destekleyicidir? Bu konuda da diyor ki ihlas ayağını teyit eden, hmm. ihlas ayağını sağlama almaya çalışan veya onu temine temin etmeye çalışan bir hadimdir, bir hizmetçidir, bir araştır. E, yine bu anlamda e, bazı tasavvuf erbabının e, yanlış zahamlarını da dillendiriyor i̇mam Rabbani. Diyor ki bazı kendilerini tarikat tehli olarak söyleyen kişiler şöyle bir kanaate kapılmışlardır Demişlerdir ki şeriat kabuktur, onun özü ise hakikattir. Oysa bu yanlıştır. Hakikat olan yani öz olan şeriatın bizatihi kendisidir. Denin bizatihi kendisidir. Tarikat veya hakikat ise ona ulaştıran bir yoldur. Evet. Onun teminini kolaylaştıran bir yoldur. Hatta tasavvufun tanımına bakacak olursak, tarikatın tanımına bakacak olursak şunu görürüz ki amelde kolaylığı sağlayan, itikatta da yakini sağlayan bir işlemdir. Maalesef günümüzde iki kesim görmekteyiz. Hatta bu tarih boyunca da bu böyleydi. Bir kesim tasavvuf adına, tarikat adına e, mürşit olarak kabul ettikleri kişiyi şeriatın da önüne getirerek, hmm. peygamberin de önüne getirerek ona farklı bir kimlik verme, farklı bir mahiyet verme, tarikatı amaç olmak, araç olmaktan çıkartıp amaç Çalışan. hale getirme. Tabi bunların bu hali yanlıştır ki İmam Rabbani yine birçok mektubunda e, ilimsiz tasavvufun zındıklık olduğunu ifade etmiş ki bunlar da aslında bunun bir nevi örnekleridir. Evet. İşte bunların bu haline karşı ikinci grup ise reaksiyon tavır ile Külliyen tarikatı tasavvufu inkar etme. Nasıl ki birincilerin bu hareketi yanlışsa bunlara reaksiyon tavır olarak Külliyen bunu inkar etmekte tamamiyle bunun dinin dışında görmekte de aynı derecede İkinci bir hata Hı. olacaktır. Oysa muhtedil olmak gerekir. E, nedir o muhtedillik? E, tasavvuf, hakiki tasavvuf erbabının da ifade ettiği üzere e, tarikat bir yoldur ama amaç olan bir yol değil, araç olan bir yoldur. Hı. Ve hakikatte bizi şeriata ulaştıran, şeriatı gerçek manada yaşamayı temin eden ve hatta şeriattaki ihlas kavramı ki Hı. maalesef Hemen hemen hepimizdeki noksan olan bölümde burasıdır. İlim öyle veya böyle bir şekilde temin ediliyor. Amel hizmet, de amel oluyor. de bir şekilde temin edilebiliyor ama ihlas noktasında ciddi sıkıntılarımız var. İşte bu ihlası temin etmede tarikatın faydası vardır. Hı hı. Tarikat bu manada alan olarak girmiş ve hizmet olarak, hadim olarak vazife yapmıştır. Dolayısıyla bir Müslümanın gerçek anlamda mürşidü şüphesiz Kur'an'dır. Evet. O Kur'an'ın mütercimi olan peygamberdir. Bunda kimsenin şek şüphesi yoktur. Bunun haricinde tasavvufu alanda, tarikat alanda bir kamil mürşid edinmek demek, onu peygamberin önüne geçirmek demek değildir. Evet. Bilakis dediğimiz gibi o dinin, Üç ayağından biri olan ihlası temin etmede bir önder tayin hmm. etmek ve o önderin size vermiş olduğu tavsiyeler ile o ihlası temin edebilmede o yola girmektir. Hmm. Burada işte benim işte mürşidim Kur'an'dır, benim mürşidim kitaptır, başka bir mürşide ihtiyaç yoktur veya hmm. falanın mürşidi şudur diye ayrıma gitmek bunu sulandırmaktır. Yani birinin bir tarikata intisap etmesi, bir mürşidi kamili kendisine mürşid edinmesi peygamberi devre dışı, haşa Kur'an'ı devre dışı bırakıyor anlamında değil. Hattı zatında böyle bir şey yapması ise onun için bir zındıklıktır. Evet. Onu ne tasavvuf kabul eder ne evet. hiç kimse kabul etmez. O yüzden bu manada mutedil olarak... Ee, kamil mükemmel mürşitler elhamdülillah vardır ki bizim şeyhimiz de bunlardandır. Böyle olduğuna inanıyoruz. Ee, ve bunun e, yani bunun da takipçisi aslında şudur. Ee, yaşantısına baktığınız zaman şeriatla paralel bir şekilde gidiyorsa hı hı. bu onun kamil olduğunu gösterir. Evet. Ama biri kalkıp da tasavvuf adı altında bir şeyler söylediği halde amellerinde veyahut da söylemlerinde şeriata aykırılık varsa ee, bu şeriata hadim olan tarikatın gerçek manada olmadığını da gösterir ama onu bağlar. Evet. Bu genelleştirmek doğru bir şey değildir. Maalesef günümüzde bunu görüyoruz. İşte bir takım cemaatlerin işte siyasi bir oluşum olarak çıkması, birilerinin bütün cemaatleri de aynı kefeye koyarak aynı şekilde değerlendirmesine sebebiyet veriyor. Bu da hakikaten yanlıştır ve Müslümanları üzen bir durumdur. Hatta e, birilerinin ekmeğine yağ süren bir durumdur evet. ki elmalarla armutları birbirine karıştırmamamız gerekir. Belki aynı kefedeymiş gibi durabilir, hı hı. aynı sepetteymiş gibi durabilir ama cemaat nedir, siyasi bir oluşum nedir bunların arasını ayırt etmemiz de evet. hakikaten bizim için elzemdir. O yüzden yani birileri kalkıp da tasavvufun aleyhine konuşması onların maalesef zavallılığını ortaya koyar. Hı hı. Ama tabii bu karşıta yani bunlara cevap vermenin mahiyetinde de tasavvufu dinin önüne geçirmek haşa Ol. bu da yanlıştır. Çünkü dediğimiz gibi tasavvuf ve tarikat tamamıyla şeriatı hadimdir. Hı hı. Şeriatın hizmetçisidir. Asıl olan şeriatı temin etmektir. Evet. Şeriatı temin etmede bizim kanaatimiz bu bir yoldur. Güzel bir yoldur ve bunun ile kişi ihlası elde edebileceği kanaatindeyiz ve o manada, o anlamda bu yola başvurulmuştur veya başvuranlar bu şekilde devam etmiştir. Hı hı. Ama bu şu demek değildir ki bir tarikata intisap etmeyen cennete giremez. Haşa böyle bir itikat, yanlış bir itikattır. Evet. İnsanı şeriat dairesinden çıkartan bir itikattır. Hı hı. Yani şeriat, e, cennet. İmanlı bir şekilde ahirete giden her bir Müslümanın varacağı yerdir Allah'ın izniyle. Evet. Tabii merhaleleri, kademeleri vardır. İşte o imanı muhafaza edebilme, o iman çerçevesinde amelimizde de ihlası elde edebilme de fayda sağlayacak, bu konuda bize hizmet edecek tasavvuftur, tarikattır. Evet. Tarikatı böyle görmemiz gerekir. Bu şekilde algılamamız gerekir. Bu, bu muanada da istifade etmek gerekir. Aynen. Rabbim hakkıyla istifade edebilenlerden cümlemizi nasip verilsin inşallah. Amin inşallah. Değerli Mustafa evet. Özçimşekli hocamız altın silsile programında sistemimizi anlatırken değerli büyüklerimizin e, hallerinden bahsederdi. İşte... Bir de bir konuya değmişti, keramet uçmakta kaçmakta orada burada olmakta değil, keramet şeriatta demişti. Evet. Şeriat dairesinde olursan uçmasına gerek yok ama bir adam uçuyorsa da şeriattan uzaklaşıyorsa o adamdan hiçbir şey beklenmez Aynen. demişti. Evet. Gerçekten de öyle. Evet hocam, bir başka sorumuz da bir akrabamın bana bir miktar borcu vardı. Benim de zekat vermem gerekiyordu. Ben önce bu akrabama borcu kadar zekat verdim. Daha sonra akrabam da benden aldığı zekatla bana olan borcunu ödedi. Bu işlemde bir sorun olmadığını öğrenmiştim. Bu şekilde ben zekatımı vermiş, akrabam da borcunu ödemiş oldu. Fakat akrabam hayat standartları bakımından benimle aynı durumda. Refah seviyesi benimle aynı olmakla birlikte ödemekte olduğu borçlar var. Nisap miktarı kadar malı parası yok. Bu işlemi yaptıktan bir ay sonra eşine ve kendine, benim verdiğim zekat miktarının dört katı değerinde taksitle telefon aldı. Şimdi benim verdiğim zekatla zekat borcu üzerimden düşmüş müdür yoksa tekrar zekatımı vermem gerekir mi? Bu soruya cevap vermeden önce birinci yani bundan önceki sualimizle alakalı Efendi Hazretlerimizin bir meselesini evet. aktarmak isterim. Müsaadenizle. Buyurun hocam. Ee, Hüsamettin Vanlıoğlu hocam aktarmış idi bize. Ee, bir zamanda Efendi Hazretleri... Hüsamettin hocamız da demiş ki işte köylüm gel biraz hasbihal edelim. Hmm. E, Mesele de işte bir kız isteme meselesi Efendi Hazretlerimizden. Orada da işte damat ile alakalı Efendi bazı soruları olmuş. Demiş onlara işte damat sarık giyer mi? İşte demiş ki giyer Efendi Hazretleri demek ki giymiyor. Hmm. Cübbe giyer mi? İşte giyer hmm. Efendi Hazretleri demek ki giymiyor. Şalvar giyer mi? İşte giyer Efendi Hazretleri demek ki giymiyor dedim ki onlara demiş efendi hazretlerimiz bakın benim ismim Mahmut Usta Osmanoğlu değil. Mahmut sarık oldu. Mahmut şalvar oldu. Mahmut cübbe oldu. Yani şeriatın ne diyorsa ben onları tatbik edecek bir kişi olarak yani akrabalık bağı şu veya bu bağın hiçbir önemin olmadı. Hmm. İşte gerçek manadaki istikamet, gerçek manadaki bir mücahidin halini Hali izhar eden bir manzaradır. Bunu bu şekilde noktalayalım. İnşallah bu sualede şimdilik cevap vermeye gayret edelim. Evet. Zekatla alakalı diyor ki kardeşimiz, birinden alacağım vardı anladığım kadarıyla. Ancak evet. o alacağımı ödeyemeyecek bir durumda ve o kişi de zekat alabilecek bir durumda. Ben de bu alacağımı zekatıma nasıl sayabilirim ki? Bunu daha önceki derslerimizden dinlediği doğrultusunda temlik yoluyla yaptım diyor. Evet. Yani nasıl? Cebimden o miktarı zekatı ona verdim. Daha sonradan alacağım olan o alacağımı ondan tahsil ettim. Bu doğru bir yoldur. Böyle yapmakla hakikaten kişi zekatını vermiş olur. Ancak sorunun ikinci boyutunda ise daha sonra gördüm ki bu kardeşimiz, yani benim zekat verdiğim bu kardeşimiz kendisine ve eşine benim verdiğim zekatın işte dört katı, dört misliyle bir borç altına giriyor ve almış olduğu şey de telefon. Yani lüks. Evet. E, tabii bu anladığımız kadarıyla kardeşimizi üzüyor. Hı hı. E, tabii hakikaten üzülecek bir manzaradır. Ama burada fıkhi olarak verdiğim zekatta bir problem var mı yok mu bunu sual o ediyor ettim, anladığımız evet. kadarıyla. E, zekatın alınmasıyla alakalı kaynaklarımıza baktığımızda kişinin Asli ihtiyacının dışında yani yaşamını sağlayacak, hayati unsurları e, idame ettirecek, işte yemesi, içmesi, meskeni gibi bunları yaşama sağlayacağın haricinde nisap miktarı malı olmaması şart koşulmuştur. E, dolayısıyla bu hayat standartı belki yüksektir diyor. Yani yediği biraz lükstür, içtiği biraz lükstür. Veya birilerine göre belki lüksür ama onların e, tarzı yani zamandan beri alıştığı nokta o şekilde olduğu için böyle bir yaşamları var. Ve bunun temininde de kişi zorlanıyor e, veya bunun yanı sıra yani yiyecek ve içeceğin haricinde kenarında ekstra olarak nisaba tahallük eden bir malı da yok. Ve bir borç vardır. Böyle bir insan zekat alabilir mi? Tabii ki böyle bir insan zekat alabilir. Böyle bir insana zekat verilebilir. Ama zekat veren bir kimse olarak da kişiler genelde şuna bakar. Daha muhtaç birileri varken veya birileri kalkıp da işte ben zekat veren olarak işte 1 liralık telefon kullanırken zekat alan 2 liralık, 3 liralık telefon kullanıyorsa bu hakikaten kişinin kafasına şüpheleri oluşturan, acabaları oluşturan bir durumdur. Hmm. Bu belki... Zekatın ile alakalandırılan bir mesele değildir. Yani zekat vermenin geçerliliğiyle alakalandırılan bir konu değildir. Zekatı o kişiye gerçekten alabilecek bir konumda ise ki kriterler bellidir, zekat alabilir. Benim ona zekat vermemle ben zekat borcumu yerine getirmiş olurum. Ama diğer tarafta yiyecek ekmeği olmayan, içecek suyu olmayan veyahut da işte barınacak evi olmayan Müslüman kardeşlerimiz varken bu tarafta lüksün peşine koşup da bu manada bir borcun altına giren bir kimseye zekat vermek elbette kişinin e, pek tercih etmeyeceği bir noktadır ki haklı bir tercihtir de bu. Siz hep söylüyorsunuz hocam kalbiniz mutmain mi diye evet. yaptığınız işten diye. Yani bu meselenin biraz daha vicdani boyutu, evet. ahlaki boyutudur. Tabii bu zekat veren için demeyeceğiz. Zekatı alan kişi için Hı. bunu söyleyeceğiz. E, bu konularda hakikaten dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Ama bu kardeşimize vereceğimiz cevap zekatını vermiştir. Allah için vermiştir. O kişi de anlatımına göre zekata alabilecek bir hmm. durumda. Zaten borcu var. Bir de kenarından çıkartıp o para ile gidiyor kendisine telefonu almıyor. Yine borca giriyor. Hmm. Affedersiniz biraz e, yani biraz kaba tabir olacak. Ahmaklık yapıyor. Ama onun şahsi bir ahmaklığıdır. Evet. E, bu bu kişinin vermiş olduğu zekata halal getirmeyecektir. Evet hocam. Bir diğer sorumuzla ilmihaletlaligültv.com.tr adresine gelen sorularımız ee, farz namazımı kaza ederken üçüncü ve dördüncü rekatlarda zammı sure okumuyor. Fakat bazen dalgınlıkla Fatiha-i Şerif'in arkasından zammı sure okumuyorum diye söylediğimde seyir seyircesi yapmam gerekir mi veya unutarak zammı surede okusam durumum nedir? Zammı sure okumuyorum söylediğimde bir yani ifade... Yani onu kendi herhalde içinden diyor ki Fatiha'dan sonra zammı sure okumayacağım diye herhalde içinden geçiriyor onu. Evet. Bu düşüncesini söylüyor herhalde. Namazda kıraat farzdır. Hmm. Ee, farz namazlarda da kıraat farzdır. Ancak farz olan bu kıraatın ne olduğuna dair e, müştehit imamlar arasında farklı görüşler vardır. Hanefi mezhebine göre bu kıraatın fatiha ve zammüsürü olması vaciptir. Bu bir. Bu kıraatın birinci ve ikinci rekatta olması da vaciptir. Yani hem tayini konusu hem de o tayin ettiğimiz o kıraatın hangi rekatlarda olacağı Evet. Birinci ve ikinci rekatta olacağı da ayrıca bir vaciptir. Buna göre kişinin üçüncü ve dördüncü rekatta kıraat yapmasının hükmü nedir? E, Hanefi kaynaklarından e, birçok e, bedai gibi, bahru raik gibi ki muhitil burhan'de de özellikle görmüştük bu ibareyi. E, kişi dört rekattı farz namazın üçüncü rekatında tabi müferiden kılandan bahsediyoruz. E, susabilir veya Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir ayet okuyabilir veya işte e, Fatih i Şerifi okuyabilir. Hı hı. Bu konuda bu muhayyer olduğu ifade ediliyor. Ancak Hasan İbni Zeyad'dan gelen bir rivayet vardır ki İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh'ten yaptığı bir rivayet ve fıkıh dilinde nadir rivayet diye ifade edilen bir rivayettir. Buna göre Fatiha okuması vaciptir. Okumaması durumunda eğer kasıtlı yaparsa vacibi terk etmiş olur, hmm. iade vacip olur. Unutarak bunu terk etmişse ise Seyir Seclisi'nin yapacağı söylenir. Hmm. Hanefi kaynaklarında bu nadir rivayet olarak beyan edilir. Yani zayıf bir görüş olarak e, Asıl olan Fatiha'nın okunmasının vacip olmayacağıdır. Ancak İbni Humam, e, Fetür Kadir isimli eserinde bu görüşü de verdikten sonra ihtiyata uygun olarak e, kişilerin Fatiha'yı okumasının uygun olacağını e, unutarak okumaması durumunda ise sevçecisinin yapılmasının da isabetli olacağından bahsetmiştir. Dolayısıyla uygunluk bu yöndedir. Peki kişi Fatiha'dan sonra zamm-ı sure okumasına gerek yoktur. Ama okusa ne olacaktır? Ee, okusa seyir seyircisini gerektiren bir durum yoktur. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Ee, Münferiden kılan da zaten cemaatin arkasında kılıyor ise, yani bir imamın arkasında kılıyorsa, değil üç ve dörtte, bir ve ikinci rekatlarda da zaten hiçbir şey okumayacaktır. Çünkü Hanefi mezhebine göre imamın kıraatı kendi kıraatı yerine de kayım olacağından dolayı bu kimse herhangi bir kıraatla bulunmayacak. Tabii Şafii mezhebi de durum biraz daha farklı. Ona göre Fatiha her halükarda gerek münferiden kılsın, gerek cemaatle kılsın bunu okuması e, gerekecektir. Çünkü kıraat farz olduğu gibi o kıraatin Fatiha olması da Şafii mezhebinde farzdır. Hanefi mezhebi gibi vacip mertebesinde değil, daha âla bir mertebedir. Hocam burada hemen şeyi de ekleyelim mi? Ee, özellikle tahiyyatta da, etteyyattan sonra mesela farz namazlarda salibarik okumuyoruz mesela. Onu evet. okuduğumuz zaman. Orada şöyle bir durum vardır. Ee, dört rekatlı farz namazın hmm. birinci rekatında, birinci teşebbütte etteyyat duası bittikten sonra e, üçüncü rekat için kıyama kalkmak hmm. farzdır. Eğer biz tahiyattan sonra salli barik okuyacak olursak bu farzı tehir etmiş oluruz. Hı hı. Farzın tehiri ise vacibin terki olarak nitelendirilir. Hı hı. Ve hanefi kaynaklarında vacibin terki tabi e, irade dışı olursa yani unutarak olursa sehvi secdesini gerektiren bir durumdur. Hı. O yüzden bizim burada söyleyeceğimiz e, birinci teşebbütte tahiyatu duasından sonra kişi salli barik okumamalıdır. Eğer unutarak okuyacak olursa dediğimiz gibi farzı tehir etmiş olacağından dolayı ki bu da vacibin terki kabul edileceğinden sevsecesi yapması gerekecektir. Evet hocam. Ama bu farz namazlarda, <gülüyor> nafile namazlarda yani şef olan nafile namazlarda ikindi namazı gibi, ikindi namazının ilk sünneti gibi veya işte kuşluk namazını dört rekat kılmak isteyen kişi gibi. Burada zaten her namaz ayrı ayrı olduğundan dolayı birinci teşebbüte salibarek okunuyor. <gülüyor> Üçüncü rekata kalkıldığında da ise zaten subhanekeden <gülüyor> başlayarak ee, yeni bir iki rekat namaz kılındığı için burada okumakta e, bir mahsur lazım gelmediği gibi okumak sünnettir. Hı hı. Ama dört rekatlı farz namazlarda veyahut da e, müekket olan öğle namazın ilk sünneti gibi sünnetlerde ise birinci teşebbühten sonra e, salli barik okumadan direktmen ayağa kalkacağız inşallah. Hocam peki bu ikindi namazında mesela veya yatsı namazında ilk sünnette salli okuyoruz mesela. Evet. Onu okumayan... Sünneti terk etmesin. Terk etmiş olur. Evet. Herhangi bir şey sehif secdesi sehif sehiz, bakın, gerek. Bakın e, namazda sehif secdesi adı hmm. üzerine e, unutarak hataen kaynaklanan bir hmm. e, telafi secdesidir. Yani hataen yapılan bir eylemin telafisi. Bu eylemde e, ya farzın tehiri olabilir veya vacibin terki veya tehiri olabilir. Hmm. Hidayehe sahibi el-merginani diyor ki bunların hepsini vacibin terki olarak diyebiliriz. Çünkü neticede farzın tehiri yani farzın tekhir edilmemesi de vaciptir. Hı hı. Vacibin terk edilmemesi de vaciptir. Hulasa vacibin terki söz konusu olduğu zaman sevsecesi gerekir. Eğer kasıt yok ise. Hı -hı. Ama kasıtlı bir şekilde vacip terk edilmişse bunu sevir secdesi değil o namazın iadesi vacip olacaktır. Hı -hı. Çünkü sehven yapılan bir şey yoktur. Sehven vuku bulan bir hata yoktur. Kasten vuku bulan bir hata vardır. Bu durumda terk edilen şey vacipse namazın iadesi, iadesi. vacip. Hı -hı. Terk edilen şey sünnetse namazın iadesi sünnet. Terk edilen şey farsa namazın iadesi de farz olacaktır. Hocam araya gidiyoruz ama aradan önce e, bitir namazında da mesela son rekatta Allahuekber deyip kunut dualarını okuyacağız. Bunu evet. okumuyoruz. Unuttuk diyelim. Huşuya gittik. Evet. Neredeyken yani kalkabiliriz veya neredeyken Şöyle söyleyeyim. E, Bütün namazında ederiz. kunut yapmak da vaciptir. Hı -hı. Bir kişi 3. E, rekatta e, kunut yapmayı unutarak rüküye gidecek olursa bunun yapması gereken normal rüküsünü yapar, Hı -hı. rüküden kalkar, secdesini yapar, namazını bitirir ve namazının akabinde kunudu e, hatayen unuttuğundan dolayı sevcedesi yapmasıdır. Hı -hı. Geri dönmemesinin gerekliliğinden bahseder. Şayet geri dönecek olursa Hı -hı. E, bu durumda e, tekrardan rükü yapması gerekir mi, gerekmez mi? Bu konu Hanefi fıkhında tartışmalı bir konudur. Çünkü e, rekatlardaki tertibin veya namaz içindeki rükünlerdeki tertibin farz olduğu görüşü de vardır ki bu durumda vacipten dolayı farzın terki söz konusu olur ki namazın bozulacağı da hmm. e, ifade edilmiştir. Veyahut da namaz bozulmaz diyenlere göre bir daha rükü yapmasının gerekliliğinden bahsedilir. Hmm. O yüzden bu öyle bir durumda bir daha rükü yapmayacak. Yani geri dönmeyecektir, geri, dönmeyecek, evet. geri dönmeyip namazına, namazına devam, devam edecektir. Ama bir şekilde geri dönmüşse, yani kunutu da yapmışsa bir daha rükü yapar, namazını bitirdikten sonra seyir seyircisini yapar. İmam Muhammed olsa gerek Allahu Alem, onun ihtilafından kaçabilme adına da o namazı tekrardan Tekrar. iade eder deriz. Evet hocam Allah razı olsun. Kıymetli izleyenlerimiz ilmi programımıza devam edeceğiz. sizlere sorularınızı ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Kısa bir ara ardından buradayız inşallah. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programımıza ikinci bölümde devam ediyoruz. İlmi adresinden sorularınızı bizlere gönderebilirsiniz. Ve daha önceki programlarda yapmış olduğumuz soru ve cevapları da yine lalegül adresinden izleyebilirsiniz. Acil cevaplanmasını istediğiniz sorularınız varsa, yani bizlere mail olarak gönderiyorsunuz sorularınızı ama birçok biriken sorumuz var. Bizler onları sırasıyla Burada sizlerle paylaşıyoruz. Acil sorularınız olursa da onları İsmaila e fetva hattını arayarak oradan sorabilirsiniz. Hocam bir başka sorumuz. Geçimini sağladığı bir miktar param var. Geçimini sağladığım bir miktar param var. Bununla ticaret yapıp geçimimi sağlıyorum. Bazı komşularımız hanıma zekat veriyorlar. Bizim zekat almamız caiz olur mu? Zekat konusu... Birinci bölümde de ifade ettiğimiz üzere mali bir ibadet bunu vermekteki sorumluluk ile alabilmekteki sorumluluk arasında bazı farklar vardır. Kişinin zekat alabilmesi için ne, ne olması yani hangi tür mala malik olması olmaması gerekir? Deniyor ki asli ihtiyacının dışında kenarında nisap miktarı bir malı var ise bu mal verev ki ticari bir mal olmasın. Veya altın, gümüş gibi bir parada olmasın. Hmm. Bu kişi zekat alamaz. Zekat alamayan bir kimse diğer bir ifadeyle kurban kesmekle mükelleftir. Fıtır sadakasını vermekle de mükelleftir. Hmm. Ama zekat vermekle mükellef değildir. Zekat vermesiyle mükellef olabilmesi ekstra bazı evet, şartlara evet. daha bağlıdır. ki O, o malın nami olması e, bir ikinci olarak da yani nemanın da ötesinde o mal üzerinden bir yıl geçmiş olması. Hmm. E şunu da ifade etmek isterim, bazı durumlar vardır ki kişi zekat verebildiği halde zekat alabilecek durumda olabilir. Özellikle Hanefi mezhebinde, Şafi mezhebinde bunun misalleri çoktur. Çünkü Şafi mezhebinde kişinin zekat alabilmesindeki miktar sadece maddi imkanla alakalı değil, hangi işle geçimini sağlıyorsa o işi yapabilecek imkana sahip olup olmamasıyla alakalıdır. Yani buna göre elinden hesap miktarı parası vardır ama o para ile kendisi işte geçimini sağlayabilecek o işi yapabilme imkanına sahip değil. O kişinin zekat alabilmesinden bahsedilebilir. Durum farklı. Ama Hanefi mezhebinde genelde şöyle bir algı vardır. Bir insan zekat alıyorsa zekat vermekle mükellef değil veya zekat veren bir kimse zekat alamaz. Böyle bir görüş vardır. Ancak bazı noktalarda bu aynı anda bir kimse ikisini de üstlenebilir. Ee, bir örnek vermek gerekirse, hı. yine bunu Mecmun Enhur'da yani mülteka Şerh'ı olan damat kitabında e, İmam Merginani'den naklen görmüş idim. Diyor ki bir insanın beş tane devesi olsa ve bu beş devede saime olsa, saime demek yaylım hayvanı. Hı hı. Yani süt için, et için beslenen ve senin ekserisinde otlakta geçinen hayvan demektir. Hı hı. Ee, böyle bu tür hayvan zekata tabidir. Bunun zekatı ise işte beş devede bir tane koyundur. Hı hı. Ancak bu nisap olayı farklı bir olaydır. Yani farklı bir zekat envalindendir bu e, saim hayvanları. Peki bu kimsenin bu beş devesinin haricinde başka malı yok ve bu beş devesinin de değeri nisap miktarından az olsa. Yani fıkı e, ifadesiyle 200'dir hem veya 20 miskal altın ki takrib olarak 96 gram değerinden az olsa. Hı hı. Öyle bir yerde yaşadığını düşünelim. Varsayım olarak söyleriz de bunu. Bu durumda bu insan zekat alabilir mi? Yani bir taraftan develer için bir koyun zekat verecek ama diğer taraftan elinde asli ihtiyacının haricinde nisap miktarı malı olmadığı için zekat alabilir mi alamaz mı el cevap alabilir deniyor. Niye? Çünkü asli ihtiyacının haricinde kenarında nisap miktarı malı olmaması gerekir. Yani 200 dirheme tekabül eden bir malı olmaması evet. gerekir. Mesele budur. Şimdi buna göre kardeşimiz soruyor ki benim diyor geçimimi sağladığım bir param var hı hı. E, o parayı yemiyor o parayla ticaret, ticaret yapıyor. yapıyor ticaretiyle evinin geçimini sağlıyor hı. o parada anladığımız kadarıyla nisap miktarı bir para hı hı. E, normalde o paranın yerine işte bir dikiş makinesi olsaydı ve dikiş makinesiyle dikiş yaparak geçimini sağlasaydı. Veya başka bir tezgahı olsaydı o tezgahta iş yaparak geçimini sağlasaydı ama o tezgahın bedeli veya o makinanın bedeli nisaptan fazla olsa bu insan zekat alabilir mi? Alabilir bunda tereddüt yoktur evet. ama o dikiş makinası değil de bizatihi para olursa bu durumda parada hükmî nama var kabul edilir. Yani bir insanın e, zekat vermesi meselesinde hükmî nama veya hakiki nama aranır. Yani artıcı olması gerekir. Hakiki artıcılık ticarettir, al sattır. Evet. Hükmî artıcılık ise bu kapasiteye sahip olan bir maldır, bu potansiyelin üzerinde barındırdığı bir maldır ki bu da paradır. Hı hı. Çünkü para araç değil, şey amaç değil araçtır. araçtır. Dolayısıyla kişinin elinde bu miktar bir parası varsa velev ki o parayı da ticaret yaparak geçimini sağlasa bile o para kendi elinde olduğu müddetçe bu insan zekat alamayacaktır. Hmm. Hatta o parası üzerinden yıl da geçmişse zekat alamayacağı gibi zekat vermesi de gerekecektir. Evet. Ama diyelim ki o para yerine e, bir tarlası vardı. Yani o para miktarınca bir tarlası var ve tarlanın mahsulüyle de geçiniyor ve anca geçinebiliyor. Hmm. Bu durumda bu zekat vermeyeceği aşikardır. Peki zekat alabilir mi? Çünkü e, nite, nitekim tarlası var ve tarlanın e, değeri ise nisaptan fazla. Bu noktada bazı iktilaflar olmakla beraber Hanefi mezhebinde, çünkü bazıları galleye bakıyor, gelire bakıyor, bazıları ise o tarlanın asli değerine bakıyor, aynına bakıyor. İktilaf olmakla beraber yine tercih edilen, fetva verilen, eğer o tarladan ekin mahsulü elde ettiği halde o ekin kendisine yetmiyor ise bu kişinin zekat alabileceğinden bahsediliyor. Yani mesele şu, tarla olması ayrı bir şeydir, para, para olması ayrı bir şeydir. şeydir. Bunları birbirine karıştırmamamız gerekir. Hmm. Ama tarla değil de arsa olsaydı kenarda duruyor. Oradan herhangi bir galle gelmiyor. Yine geçimini zor sağlıyor ama o mal kenarında duruyor. Oradan bir gelir de elde etmiyor. O, o zaman asli ihtiyaç olmaktan çıkmıştır. Hmm. Asli ihtiyacın dışında harici bir mal kabul edildiğinden dolayı bu kişi zekat alamaz. Evet. Kurban kesmekle mükellef olur, fıtır sadakasını vermekle de mükellef olur. O yüzden asli ihtiyaç konusunu irdelerken para meselesini bu asli ihtiyaç içinde değerlendirmememiz hmm. gerekir. Para müstakil olarak ele alınır. Bir para nisap miktarıysa ve kişinin elinde duruyorsa zekat alamaz. O para üzerinden yıl da geçmişse artı zekat da verecektir. O parayla bir araba almış olsa, bir iş yapmış olsa dediğiniz gibi diğer e, malzemeler gibi... Bu sefer alabilecek duruma düşecek ama para dediğiniz gibi her şey değişiyor. Peki evet. hocam, e, hani tarla dediniz ya, tarla konusunda da mesela kendine yetecek kadar mesela oradan mahsul geliyor evet. veya yetmiyor. Yetmiyorsa bu kişi zekat olabilir. alabilir dedik zaten. Öşür anlamında... Ha, o ayrı bir konudur. Evet. Yani öşrünü de verecek. Evet. de yetmese de yani oradan çıkan mahsul işte hmm. İmam Ebu Yusuf'ta İmam Muhammed bir taraftı, İmam Ebu Hanife diğer tarafta. Allah onlara rahmet eylesin. Ah. Bir nisaptan bahsedilir ki Azam'a göre nisap yoktur. Çıkan şey az da olsa, çok da olsa biriktirilmesi mümkün de olsa olmasa da bunun zekatını vermesi. Hmm. Ama İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed bu noktada farklı düşünmüştür. Dolayısıyla yani bu ihtilaf göz önünde tutularak çıkan öşre taallük eden bir malsa öşrünü örecektir. Evet. Ama diğer taraftan muhtaç bir kişidir. Zekat da alabilecektir. Evet. Yani mesele dediğimiz gibi bir insanın zekat alması ayrı bir şeydir. Ee, zekat öşür. Yani zekatın diğer fenleri olan işte öşürdü. Yaylim hayvanlarının zekatıydı. Sahime hayvanlarının zekatıydı. Bunlar farklı değerlendirilir. Evet hocam. Bir diğer sorumuzla devam edelim hocam. Vücudumuzdaki et benlerini iple bağlayarak kan gitmesini engellemek suretiyle düşmelerini sağlamak caiz midir? Bu tıbbi bir meseledir. Hı. Dolayısıyla tıbben eğer bir sağlıksızlığı söz konusu değilse, vücuda herhangi bir zarar vermesi söz konusu değilse bunda herhangi bir mahsur lazım gelmez. Neticede vücutta sonradan çıkan bir şeydir, Hı. rahatsızlık veren bir şeydir. Bunun giderilmesi, fıtratı değiştirmek gibi değerlendirilmez. Evet. Veya bir esnetik olarak, bir güzellik mahiyetinde olarak değil. Onu eski haline çevirmektir. Bu da tıbbi müdahaleyle olabiliyor. Ama tıbbi müdahalenin yanı sıra işte denildiği üzere bir ip bağlayarak da olabiliyor ise hı hı. ki bu konuda tecrübe de var ise tıbben de bunun sağlıksız olacağı söylenmiyor ise tabipler tarafından yapılmasına herhangi bir mahsur lazım gelmez. Evet. Bir diğer sorunuz hocam. Şafii mezhebine göre bir Müslüman erkek gayrimüslim bir bayanla evlenebilir mi? Evlenebilirse şartları nedir? Müslüman bir erkeğin e, Hristiyan veyahut da Yahudi tabir ettiğimiz ehli kitap bir bayanla evlenmesi sahiptir. Sahi olmasının yanı sıra böyle bir evlilikse teşvik edilen bir evlilik değildir. Kerahattan hali değildir. Çünkü bu ileriye dönük birçok sıkıntılara sebebiyet verdiğini bilmekteyiz. En azından doğacak olan çocukların ee, yaşam salları nasıl oluyor? yani yaşamı nasıl olacaktır? Kadın e, genel itibariyle onu kendi dini doğrultusunda yetiştirmek isteyecek. Erkek bu konuda taviz verirse kendi alt soyunu yani kendisinden gelen neslin farklı bir dine mensubu olması taviz vermemesi ailenin yıkılması veya farklı alanlar e, ciddi manada rahatsızlık e, olacak bir mesele olduğu için kesinlikle Müslüman bir erkeğin gayrimüslim bir bayanda evlenmesine izin verilmemekte. Yani doğru görülmemekte ama nikah sahiptir Tabii e, bu ifadeleri kullanırken özellikle seçerek söylüyorum yani seçici olarak ifade ediyorum sahiptir diyorum caizdir demiyorum hı hı. Çünkü bazı e, dinleyenlerimiz şöyle algılayabilir ya Kur'an buna izin veriyor Siz kim oluyorsunuz da bunu doğru görmüyorsunuz e, din buna müsaade ediyor caiz görüyorsa buna na manada doğru görmüyor şimdi bir meselenin sahi olması ayrı bir şey ki bunu her daim dinlendiriyoruz caiz olup olmaması ayrı bir şeydir Normalde hukuksal olarak baktığımız zaman evet nikah da bir erkeğin, Müslüman bir erkeğin Hristiyan olan veya Yahudi olan bir bayanla evlenmesinde bu nikah sahip bir nikahtır. Bunların birlikteliği zina değildir. Hı hı. Bir mecusi ile evlenmek gibi veya bir mürtet kadın ile evlenmek gibi değildir. Hı hı. Bunu kabul ediyoruz. Zaten kitaplarımızda meskürdür. Ama bunun yanı sıra böyle bir evli din teşvik etmiyor. Aksine bu gibi evliliğin olmamasına yönelik teşvikler vardır ki Hazreti Ömer e, radıyallahu teala anıhın bununla alakalı kısası herkese malumdur. E, bu sebeple fetva vermememiz yani bunu doğru görmememiz bunun hukuksal anlamda sahih olmaması anlamında da değildir. Bunu ayıralım birbirine. Peki Şafi mezhebinde bu noktada farklılık var mıdır? Şafi mezhebi de Hanefi mezhebi gibi ehli kitap olan bir bayanla Müslüman erkeğin evlenmesine izin veriyor. Ancak ehli kitabın tanımında mezhepsel olarak bazı farklılıklar vardır. Yani Hanefi mezhebi farklı bakar, bu noktada Şafi mezhebi farklı bakar. Ve mesele sadece nikahla alakalı değil, kesimleriyle de alakalıdır. Çünkü neticede ehli kitabın kestiğini Müslüman yiyebilir. Şartları doğrultusunda kesmiş ise. Ee, yani bu şu demek değildir. Her alükiarda Avrupa'dan gelen her ithal et helaldir anlamında değil. Ehli kitabın yani çünkü biz bir Müslümanın da yer kestiğini helaldir demiyoruz. Hmm. Şartlarına uyuyor mu, uymuyor mu buna bakıyoruzsak Ehli kitabın da kestiği mutlak anlamda değil. Şartlarına uygun bir şekilde kesmesi durumunda kendisinin sadece Müslüman değil de ehli kitap olması buna bir etken midir, değil midir meselesidir. Ehli kitap olması e, kurban yani hayvanı kesmesine mani bir etken değildir. Hmm. Ancak e, biraz önce bahsettiğimiz üzere Şafi mezhebi ile Hanefi mezhebi arasında tartışmalı olan bir nokta vardır ki bu hem nikahat sirayet eden bir mesele hem de kestiklerinin helal olup olmamasına sirayet eden bir meseledir. Hmm. O da şudur. Hanefi mezhebine göre kişinin şu andaki durumudur itibarı alınan. Yani şu anda bu kişi Hristiyan ise veya şu anda bu kişi Yahudi ise biz onu ehli kitap gibi değerlendiririz. Yani hatta ehli kitap gibi değil, ehli kitap olduğunu söyleriz ve onun kesinin helal olacağı, hanımlarıyla nikahlanmanın helal bulacağını ifade ederiz. Hı hı. Ancak Şafii mezhebinde ise ehli kitap olabilmesi için o dinin nasihi gelmeden önce ataları o dinin mensupları olması gerekir. Hı hı. Şimdi ne demektir bu? Diyelim ki Musevi bir bayan. Ee, ancak Musevi olan o bayanın ataları yani önceleri bu dine girmeden önce İsevilik gelmemiş idi. Hazreti İsa peygamber olarak gönderilmemiş idi. Çünkü Hristiyanlık e, Museviliği nesretmiştir. Evet. Bu gelmemişti. O zaman o soy hala devam ediyor. O zaman o gerçekten ehli kitaptır. Onun kestiği de helaldir. Ee, hanımlarıyla kızlarıyla nikahlanmak da helaldir. Ama Hristiyanlık geldikten sonra onun ataları bu dine intisap etmişse o zaman o gerçekten Musevi olarak değerlendirilmez. Veyahut da İsevi olan bir kimse, Hristiyan olan bir kimse İslamiyet gelmeden önceki İslamiyet biliyorsunuz İseviliği Hı. nesk etmiştir. Evet. İslamiyet gelmeden önce ataları bu dinin mensuplarıysa Mensupları. o zaman gerçekten o ehli kitaptır. Onların kızlıyla evlenilebilir veya keslikleri yenir. Ama İslamiyet geldikten sonra bu dine mensup olmuşsa, işte buna göre mesela Uzak Doğu'da bir Çinli veyahut da işte bir Japon'un ki biliyoruz ki onlar daha öncesinde Bazı. Budist'ti. Evet. Ve İslamiyet'ten sonra eğer belki şahsi olarak bu dine girmiştir, e, bu o zaman Şafii mezhebine göre ehli kitap olarak nitelendirilemeyeceğinden dolayı Evlenmiş böyle bir bayanla evlenilemeyeceği gibi böyle bir kimsenin kestiği de Şafii mezhebine göre helal olmaz. Hı. Bu ciddi bir farktır. Yani lalet tayin mutlak anlamda her ben Yahudiyim diyen veya her ben Hristiyan'ım diyen kimse Şafi mezhebine göre gerçekten Yahudi veya Hristiyan fıkhına e, tabi tutulmayacaktır. Ama Hanefi mezhebi bu konuda e, daha fazla zahire bakıyor. Şu andaki hali durumu neyse ona göre meseleyi hareket, e, irdeliyor. Bir de şuna da temas etmek isterim. İşte bazıları diyor ki e, Yahudiler işte Allah'a şirk koşuyor. Allah'ın oğlu olduğunu söylüyor. İşte İseviler, Hristiyanlar testis itikadına inanıyor. İşte baba, ruh, oğul meselesi. E, o yüzden bunları mü müşrik ediyor bu itikat. Hmm. O zaman bu ehli kitap olmaktan çıkıyor. Bunlar müşrik oluyor. Niye Bunların bunları? e, kesmesi, kestinin yenmesi veyahut da kızlarıyla nikahlanmasını nasıl algılayacağız? Bunu şöyle bakacağız. Evet gerçekten bu itikat insanı müşrik eden bir itikattır. Ancak Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemde de e, Yahudiler bu itikada sahibidir ki Kur'an bunu ifade ediyor. Uzeyr Allah'ın oğlu diyen Yahudilerdir. İsa Allah'ın oğlu diyen Hristiyanlardır ve Kur'an bunu bize ehli kitap olarak nitelendirerek aktarıyor. Dolayısıyla bu itikada sahip oldukları o dönemde de aynı Dinlemişin. itikada sahip olduğu için ehli kitap niteliğindedir. Yoksa onlar cennetliktir anlamı değil. Bu başka bir şey. O itikat tabii ki onları e, müşrik eder. O da ayrı bir şeydir. Ama bizim ehli kitap ile olan hukukumuz açısından böyle bir itikada sahip olan bir kimseyi biz ehli kitap olarak gördüğümüzden dolayı kitaplarımızda mevcut olan ehli kitap hukuku neyse bunlar için de tatbik ederiz. İşte gerek kızlarıyla nikahlanması gerek kesliklerinin helal olup olmama Hı. meselesi gibi. Evet. Bunu da bu şekilde bilmemize fayda vardır. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuz da. Hocam evvel zamanda eşim bana üç talakla boşamanın ne olduğunu sormuştu. Ben de ona üç defa söylemiştim ama niyetim kesinlikle ona karşı değildi. Sadece sorusunu cevaplamak içindi. Fakat daha sonraları daha bu sözleri eşinin yanında söylemenin tehlikeli olduğunu duydum. Benim durumumda sıkıntı var mıdır? İnşallah yoktur. Benim kesinlikle öyle bir niyetim asla evet. yoktu demiş. Ee, normalde bir erkeğin hanımını boşamasında e, hanımına... Iı, talakı inşa etmek kastıyla ve talak verme ifadesiyle onu boşaması gerekir. Yoksa hikaye tarikiyle veyahut işte bir ders anlatımı yapılırken kişi söz gelimi şöyle şöyle dese böyle olur derken o bir hikayedir. Hmm. Orada hanımını boşamış anlamında değildir. Ee, öyle olduz öyle olacak olsa e, biz e, medreselerimizde e, bu konuları işlerken defalarca hanım boşanması gerekir. Evet. Çünkü işte entitalukun derse şöyle olur, entikaliyetün derse şöyle olur şeklindeki ifadeleri hep tercüme ediyoruz ki bunlar bizati ağızdan çıkan sözlerdir ama bunlar hikayedir. Yani bir kişi böyle diyecek olursa sonucu şöyle olacak tarzındadır ki bunu hanımına da hikayedecek olursa bu hanımını boşa anlamında değil. Hani şaka ee, meselesi var hocam. Gerçek alakalı gerçekten. değildir. Şakada şaka. bizzati kişi hanımına bunu ifade ediyor ama şaka niyetiyle ifade ediyor. Hikaye evet. değildir. Hı -hı. Otalak vakı olacak. Evet. Hikaye Ahmet Hanım'ına şöyle şöyle dedi şeklindedir. Bu bir hikayedir. Bu vakada kendisinin irad ettiği bir söz olarak değildir. Ya hanımına şöyle de hocam, Ben sana işte varsayalım şöyle şöyle dedim. He, varsayalım ifadesini kullanıyorsa herhangi bir şey gerekmeyecek. Hmm. Bakın bununla alakalı bir mesele aktarayım size. Bizim fetva hattına gelen suallerden bir tanesiydi. İşte adam hanımıyla beraber sofrada oturuyor. E, hanımına demiş ki e, boşsun demiş şu tuzu versene. Şimdi ha. tabi buradaki ifade hanımını önce talak verdi mi? Çünkü boş kelimesi sarı lafızdır. sarı lafızda niyete ihtiyaç yoktur kadayen. Hanımını boşamış olur mu? Oysa adamla konuştuğumuz adam diyor ki yani boş boş orada oturuyorsun. Bir şey yaptığın yok. Kocana hizmet etmezsin bir şey yapmazsın. <gülüyor> bari şu tuzu ver anlamında. Evet. Bunda hiçbir şey hak olmayacak. Yani o yüzden bir sözün hmm. öncesi ve sonrası önemlidir. Konuşulduğu atmosfer de evet, önemlidir. Önemli. Yani o olay neye göre kullanılmıştır. Hmm. O yüzden talim sadedinde olursa ki e, soruda ifade edildiği üzere Öğretmen veya bunlar. benim biraz önce verdiğim örnekte olduğu hmm. üzere e, bunlar da herhangi bir boşama söz konusu değildir. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da ben 33 yaşında yürüme engelli birisiyim. Anlaştığım evlenmeyi düşündüğüm evlenip ayrılmış bir erkek çocuğu olan bir bayan var. Ancak babam bu bayanla evlenirsem hakkını helal etmeyeceğini söylüyor bu konuda çok katı ağır sözler söylüyor mezarıma dahi gelme beni sil diyor kesinlikle ikna olmuyor olmaz da dinimiz açısından ne yapmalıyım çok sıkıntıdayım demişler hocam öncelikle Rabbim yardımcısı olsun Anladım. diyerek İnşallah. dua etmekten başka bir şey elimizden gelmiyor Rabbim hakkında hayırlısı nasip etsin Anladım. ama illaki o işin olması değil tabi burada e, mesele iki yönden bakmak gerekir birincisi yani, yani hukuksal olarak baktığımız zaman e, Müslüman bir erkek bulu çağına ermiş ise ve akli melekeleri de yerindeyse gerek evlilik konusunda gerek alışveriş ticari muamelat konularında ebeveynin izni olmasa da yapacakları bu nikahlanma veya da tasarruf geçerlidir. Yani burada ebeveynin razı gelmemesi nikaha zarar vermez özellikle erkek için. Evet. Kadın için de Hanefi mezhebinde böyledir ama Şafii mezhebi bu noktada farklı düşünmektedir. Sual erkek olduğu için evet. meselemizi o doğrultuda hareket ettirdiğimiz zaman bu kişinin ebeveyni buna onay vermese de nikahlanması sahittir. Evet. Ama tabii ki şunu irdelemek lazım. Ebeveyni buna niye onay vermiyor? Yani eğer burada gerçekten namusla alakalı veya da ahlaki yapıyla alakalı bir sıkıntıdan dolayı veya o çocuğun göremediğini belki ebeveyn görmüş olabilir. Bununla alakalı bir mesele varsa bu güzel bir şekilde ifade edilir ve o konuda ebeveyne hak verilerek bu diretilmemelidir. Hı hı. Ama yok sadece örfü olarak işte sen bekarsın, dul bir kadınla evlenmen doğru bir şey değil tarzında bir bakış açısı ise bu doğru değil. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam dahi ilk evlilikleri hep dul olan bayanlarla olmuştur. Hatta yaşı kendinden büyük olan bayanla evlenmiştir. Ki bu belki örfü olarak farklı şekilde değerlendirilse de dinimizde herhangi bir mahsuru gerektiren bir durum değildir. Bir kadının dul olması veya bir kadının eski kocasından çocuk sahibi olması. Ee, ama tabii ki yadırganma meselesi örfi bir yadırganmadır ama doğru bir yadırganma da değildir. Eğer başka bir problem yok ise. Evet. O yüzden burada kardeşimize tavsiyemiz ebeveynin yani babasının bu konudaki tepkisinin nedenli bir araştırsın. Nedeni gerçekten dini bir hassasiyet ise buna e, razı gelsin. Kendisi de bu manada tepkisini de zaten koysun. Hı hı. Ama yok dini bir hassasiyet değil de tamamıyla işte örfi bir hassasiyetten kaynaklanıyorsa bunu güzel bir lisan ile ona aktarabilsin. Veya birilerine aracı koysun. Onun e, sayede hürmet ettiği kişiler aracı koysun. Ona şunu demek gerekir yani senin istediğin tarzda e, hiç evlenmemiş bir gelinle evlenip de sana asi olmasındansa işte dul olan bir bayanın sana gerçekten bir gelinlik yapması daha iyi olmaz mı evet. e, şeklinde e, onun anlayacağı bir lisanı münasebi ile ona bunları ifade etsin. Hı hı. Ama her halükarda ailesini karşısına almasın deriz. E, Rabbim kolaylık versin zor bir iştir gerçekten. Ee, ...Rabbim muvaffak etsin... ...ama şunu da temenni etsin... ...her daim duasında hayırlısını Allah'tan istesin... Evet, ...illa işin olması yönü değil... ...hakkında ve hakkımızda... ...hangisi hayırlıysa Rabbim onu nasip etsin... ...şeklinde Amin. inşallah dua etsin... Amin. Allah razı olsun ...biz de hocam. böyle dua etmiş olalım ona... ...Evet hocam Allah razı olsun... Hı. ...hocam son sorumuz ama... E, ...izleyenlerimizden özellikle veya... ...dışarıda sohbet ortamlarımızda gördüğümüz, arkadaşlarımız, akrabalarımızla ...fıkıhla alakalı hep sorular soruyor... ...fetva mesela sorulduğu zaman... Kime göre bu cevap veriliyor? Yani Kur'an-ı Kerim'de mi geçiyor, hadis-i şerifte mi geçiyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili ne demiş gibi birçok soru oluyor. Yani fıkıh, fetva konusunu kısaca bir anlatırsak izleyenlerimize. Aslında bununla alakalı bizim daha evvelki programlarımızda konuşmalarımız Hı. olmuş idi. Ki hatta yine Hüsamettin Vanlıoğlu hocamızın biliyorsanız bu konuşmaları kaleme aldığı bir kitap. Evet. E, çıktı. Ki birinci cilt çıktı. Muhtemelen ikinci de çıkmak üzeredir. Orada da birinci cildinde ilk gördüğüm birinci meseledir bu. Hı -hı. E, yani e, biz fıkı neye göre değerlendiriyoruz? İnsanlar soru sorduğu zaman cevabımız hangi yönde olacaktır? Evet. Ki orada aslında detaylı bir şekilde malumat vardır. E, bunu dediğiniz gibi kendi sitelerinizde de, Hı -hı. de e, direkt soru olur. cevap şeklinde bulma imkanımız da vardır. Hı -hı. Ama burada genel olarak şöyle deriz. Eee Bizler müçtehit değiliz. Yani direktmen Kur'an ve hadisten hüküm çıkartabilecek ilmi donanıma sahip değiliz. Evet. E, hatta değil müçtehit olmak, müçtehit imamlarımızın görüşlerini anlamaktan dahi birçoğunda aciz. Evet. Onları anlayan ilim adamlarının bizlere aktardıklarını anlayabiliyorsak ve onları aktarabiliyorsak ne mutlu bize. Bize sual edildiğinde vereceğimiz cevap aslında bir fetva vermek değil, verilmiş olan bir fetvayı nakletmektir. Hı hı. Hakikatta fetvayı vermek müştehit işidir. Evet. Ama mecazi olarak günümüzde işte filan hoca fetva verdi, falan hoca şöyle dedi şeklinde ifadeler kullanıyor. Bu var olan fetvaları nakletmekten ibarettir. Hı hı. Dolayısıyla biri sual ettiği zaman o suale vereceğimiz cevap işte bir ilim adamının, bir Hanefi mezhebine mensub ise, Hanefi mezhebindeki kabul edilmiş olan bir alimin görüşünü nakletmek, kitapta var olan bir ifadeyi o kişiye uyarlayarak ona yönlendirmektir. Oradaki misallerde Zeyd Amır'dır, Bekir Hasan'da da burada Ahmet Hasan olmuştur, Hüseyin Mehmet olmuştur. Yani evet. misallerde değişiklik vardır ama aynı emsal olarak, aynı mesele olarak orada olduğu kanaat edildikten sonra oradaki görüşü buraya nakletmektir. Yani verilmiş olan fetihler fetva nakletmektir yoksa yeniden bir fetva vermek değildir Değil. bunu bu şekilde bilmemiz gerekir bu sebeple işte siz bunu söylerken hangi ayete dayanıyorsunuz? Ee, o benim naklettiğim imam bu görüşü söylerken hangi ayet ve hadise dayanıyorsa hangi müştehit imamın görüşüne dayanıyorsa biz de ona dayanmış oluyoruz. Evet. Yani bazen bunu biliyoruz bazen de bilmiyoruz. Hı hı. Yani onun dayanmış olduğu, arka planındaki görüşünün ne olduğu hı hı. hepsine muttale olacak bir durumumuz da yoktur. Evet. Ee, bu açıdan bakıldığında sorgulamayı da bu yönden yani aslında sorgulamayı şöyle yapmamız gerekir. Biri bize bir şey şey söylediği zaman bu söylediğin hangi kitapta vardır? Yoksa bunun hemen ayet var mı, hadis var mı dediğin zaman ya ayet hadisi benim naklettiğim kitap sahipleri bile oradan değil. Müştehit imamların çıkardığı bir meseledir. Oradan değil de hangi kitapta, hangi ibarede bu nakledilmiştir şeklindeki sorgulamalarımız daha isabetli bir sorgulama olacaktır. Evet. Çünkü e, bir ayetten hüküm çıkarmak, bir hadis-i şeriften hüküm çıkarmak öyle herkesin işi değildir. Hmm. Gerçekten İmam-ı Azam gibi, İmam-ı Şafii gibi, i̇mam Malik gibi, Ahmet İbni hamber gibi müştehit imamların işidir. Hmm. Çünkü e, görüyorsunuz ki bir hadis-i şerif söyleniyor. Aynı hadis-i şeriften fukaha farklı farklı anlamlar çıkartmış oluyor. Evet. Bakın bir örnek vereyim size. Muvatta'da geçen fıkhi bir meseledir bu örneğin. E, en azından dersle iştigal eden kardeşlerimiz için de bir bilgi olur. Normalde İslam fıkhında bir malı satın aldığınız zaman o malı teslim almadan o malda tasarruf yetkisi kişinin var mıdır yok mudur? Tartışmalı bir mevzudur. Yani diyelim ki ben sizin şu önünüzdeki bilgisayarı sizden satın alsam, 10 liraya 20 liraya siz de onu bana satsanız ve ben onu daha henüz sizden teslim almasam, fıkıh diliyle kabz etmesem onu bir başkasına satmam sahih midir değil midir? Bu sorunun cevabını müşte veriyor. Ancak bu cevaplara geçmeden önce her birerlerinin kaynak olarak gösterdiği bir hadis-i şerif vardır. Ee, Muvatta'da rivayet edilen bir hadis-i şeriftir bu. İmam Malik rivayet ediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam, kable-l-kabız, ta'amın satışını yasaklamıştır. Kable-l-kabız demek teslim almadan önce, ta'am ise fıkıh dilinde hububattır. Yani buğdaydır, arpadır. Ee, bu hadis-i şerif bütün e, müştehit imamlarının arka planda var olan delildir. Evet. Yani tek bir kaynaktır ve herkes bu hadis-i şerifin bu mefhumunu kabul etmiştir. Ve bu noktadan hareketle demişlerdi ki bir buğday satın alındığında kişi onu kabzetmeden, teslim Bilmiyorum. almadan bir başkasına satması geçerli değildir. Burada ittifak vardır, bir nevi icma vardır. Hmm. Hatta usul kitaplarında e, icmanın senedi meseleleri incelenirken bazen haberi vahid de icmaya senet olabilir derler. Bunu misal olarak getirirler. Yani bütün müştehitlerin icma etmiş olduğu bir mesele ama arka planda haberi vahid olan bir hadis şerif. Ancak bu noktada e, i̇mam Malik der ki hadis-i şerif sadece hububatla alakalıdır. Yani e, buğdayla alakalıdır. Dolayısıyla bu buğdaya endeksidir. Bunun haricindeki diğer mallarda aynı hüküm geçerli değildir der. Buna göre ben sizden o bilgisayarı satın aldığımda teslim almadan da bir başkasına satmam caizdir. i̇mam Malik'e Maliki'ye göre. Böyle bir görüş söylemiştir. Maliki mezhebinde var olan bir görüş, müştehit görüştür. Bu noktada Ahmet İbni Hanbel der ki, yine aynı hadis-i şeriften yola çıkarak, hadis-i şerifte hububattan bahsedilmiş, buğdaydan bahsedilmiş, buğday ölçülebilen bir maldır. Buradan anladığımız şu olsa gerek demiştir. Bir mal ölçülebiliyor, tartılabiliyor ise ki fıkıh dilinde buna vezni ve keyli deniyor. Ee, yani ölçülebilen veya tartılabilen bir mal ise onun teslim alınmadan satışı caiz değildir. Ama onun haricindeki her türlü malı teslim almadan satmak caizdir demiş. Bakın aynı hadis-i şeriften bu hüküm evet. çıkarmış. Ee, İmam-ı e bakıyoruz. i̇mam Muhammed de İmam-ı Şafi'yle hemfikir bu noktada. Diyor ki buradaki tam tabiri yani buğday tabiri itirazı bir kayıt değil. Vifakidir, ittifakidir. Bu bütün mala şamildir. Hangi tür mal olursa olsun o malı teslim almadan satmak caiz değildir demiş. Hmm. Bakın üç ayrı görüş çıktı bir hadis-i şerifte. Ebu Hanife peki meseleye nasıl bakmış? Rahmetullahi aleyh. O da demiş ki bu hadis-i şeriften anladığımız Kabler kabız, yani teslim almadan tasarrufun caiz görülmemesi e, diğer taraftan mesela diyelim ki ben sizden o malı satın aldım onu bir başkasına satıyorum teslim almadan hı hı. kendi dükkanıma indirmeden veya kendi vekilimle onu sizden teslim almadan sattığım zaman şöyle bir durum söz konusudur O mal teslimden önce helak olsa kimden gider sizden mi gider benden mi gider? Hı. El cevap sizden gider. Evet. Dolayısıyla alışveriş çok hükmündedir. Benim size herhangi bir ödeme sorunum yok. Ödediysem de onu geri alırım. Peki böyle bir durumda ben onu eğer teslim almadan bir başkasına satmış isem... ...o zaman o mal telef olduğun zaman sizden gidiyorsa aramızda alışveriş çok hükmündedir. Ve ben buna bir şey teslim edemeyeceğim demektir. Hı -hı. İşte burada bir aldatma söz konusu olacağından dolayı... ...bu mallarda teslim almadan satış caiz değildir. Evet. Peki bu hangi tür mallar olabilir? O zaman Ebu Hanife meseleyi ikiye ayırmış. Helakı nadir olmayan mallar yani helak olması, zay olması muhtemel olan mallar, zay olması çok nadir olan mallar. Bu açıdan menkul ve gayrimenkul ayırımına gitmiştir. Demiştir ki bir mal menkul ise yani taşınır mal ise helakı nadir değil demektir. Bu tip mallarda teslim almadan tasarruf caiz değildir. Evet. Bu adı Şerif'ten dolayı. Ama arsa gibi, bina gibi yani. ki bunların helakı Hı -hı. nadirdir. Yani büyük olağanüstü bir takım haller olduğu zaman bunlar helak olur. Hı -hı. Böyle, bu emsal mallarda ise kişi teslim almadan tasarrufu caizdir demiş. Hı -hı. Bakın dört müştehit imam, dört ayrı görüşe gidiyor ama hepsinin dayandığı tek bir var. Evet. Hepsinin kendince istillal yöntemleri de farklı şekildedir. Şimdi böyle bir durumda, böyle bir ortamda siz nasıl diyebilirsiniz ki ben falan hadisten şu hükmü çıkartacağım? Yani bu gerçekten müştehit işidir. Evet. Biz onların çıkardığı hükümleri anlamaktan dahi acizken nasıl olur da onların tabiri caizse top koşturduğu yerde bize top koşturacağız? Böyle bir imkan yoktur. Haşa. Ee, yani dolayısıyla haddimizi bilmemiz gerekir. anlattıkları gerektir. karşısında hem şaşkınlıkta bile hayretle evet. dinliyoruz ki her dinlediğimizde farklı bir şaşkınlık oluyor. Bakın ee, Ebu Zehra naklediyor. Menakıp kitabında Ebu Hanife'nin menakabını anlattığında. Ebu Hanife camide kıyas yapacağı zaman bir meseleyi başka bir meseleye kıyaslayacağı zaman tartışma çok olurmuş. Çünkü müştehit yetiştiriyor. Hatta o derece tartışma olurmuş ki cami dışından geçenler içeride kavga var zannederlermiş. Ancak Ebu Hanife ben bu konuda istihsan yapıyorum dediğinde ki istihsan hafif olan bir kıyaslar. İstihsanın birçok vecihleri vardır da bir tanesi de gizli bir kıyasdır. Yani bakışı değiştirmek, farklı açıdan bakmak. Hmm. Herkesin baktığı nokta değil farklı bir noktadan hmm. bakmak. Böyle bir şey dediği zaman herkes pür dikkat Ebu Hanife'yi dinlermiş. Bakın dinleyenler müştehid imamlardır. Yani İmam-ı Ebu Yusuflar, i̇mam Muhammedler, hmm. İmam-ı Züferler'dir. Onlar İmam-ı Azam acaba hangi açıdan bakacaklar? E, böyle bir imamların karşısına siz de çıkacaksınız. Ben de bir şey diyeceğim diyeceksiniz. Bu çok e, abesle iştigaldir. Abes bir şeydir. E, bununla alakalı yani söz sözü açıyorum. Evet. Müsaadenizle. Evet, e, Kitab-ı Aslı'nın mukaddimesinde okumuştum. E, Esed İbni Fırat olsa gerek. Bir konuyla alakalı bir müştehit imama İmam Malik'in görüşünü soruyor. Ee, tabii o kişi de e, İmam Malik'ti bilmem ama ben bu konuda şöyle derim diyor. Yani İmam Malik'i bir kenara koyuyor. Hı -hı. Esed İbni Furat bu tepkiye kızıyor ve kızgınlığını şöyle dillendiriyor. Senin misalin diyor, affedersiniz bir insanın misali gibidir ki o kişi e, affınıza talep ederek söylüyorum ama nakil bazında söylediğim Hı -hı. için iki denizin birleştiği noktaya bevle diyor. O orada köpürüyor ve diyor ki bu da üçüncü denizdir. Yani bu bir deniz, bu da bir deniz, bu da üçüncü denizdir. Senin misalin öyledir diyor. Yani sen kimsin ki imamların arasında ben de bu konuda böyle derim dersin. Evet. O yüzden haddimizi bilmemiz gerekir. Kesinlikle. Rabbim haddini bilenler Amin. Allah razı olsun hocam. Amin. Son olarak... Dua bağımına neler söylemek istersiniz? Aslında dedik Rabbim hat bilmeyi cümlemize nasip etsin ve dediğimiz gibi e, en çok muhtaç olduğumuz şu ihlas noktasında evet. inşallah birbirimize dua edelim. Çünkü gıyabi olarak yapılan dualar e, makbul dualardır, e, kabul edilen dualardır. O yüzden e, dinleyicilerimizden de bu bir istirhamımız olsun, bir talebimiz olsun e, bizlere... Bizler de onlar için, hatta onlar da birbirleri için ihlas noktasında inşallah dua edelim. Rabbim her hareketimizde ihlası Bulabilmeyi, yaptığımız işlerde veya yapacaklarımızda veya yaptıklarımızda biz bunu Allah için mi yapıyoruz yoksa nefsimizin burada payı var mı yok mu bunu ölçmemiz ve bu manada hal ve hareketlerimize dikkat etmemize Rabbim cümlemize nasip etsin tamam, inşallah. inşallah. Allah razı olsun hocam. Cümlemize. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programımızın sonundayız. İnşallah yine önümüzdeki programlarda sizlerden gelen sorularımızı cevaplamaya devam edeceğiz. ilmihaletlaregültv.com.tr adresinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Tekrar Güzel görüşmekle hepiniz mevla emanet olun. Hoşçakalın.